Tıbbi zanaat teknisyenleri ve teknikerleri derneği sunar şifa niyetine. Sesini Açın Erhan Koyuncu ile Şifa Niyetine Başlıyor 90'ların En Güzel Yerli ve Yabancı Şarkıları ile Kulaklarınızın Pasını Atacağız Altyazı M.K. Evet değerli dinleyiciler, şifa tekrar hoş geldiniz. Bir hafta geçti. Geçen hafta burada Osman Güneş, TED Yönetim Kurulu Başkanı programımıza davetlimizi. Bu haftada yine çok değerli iki konuğumuz var. Uzman Eczacı Güzide, Zehra Dişli yazar aramızda. Yine TED Başkan Yardımcılarından Tuncay Karayoluoğlu yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Değerli dinleyiciler bugün biraz e, eczane teknikerleri ve eczacılarımızı ilgilendiren akademi okulu ile ilgili bahsedeceğiz. Yine yaz dönemine giriyoruz. E, yaz döneminde çeşitli etkinlikler başlayacak, festivaller başlayacak. Bunlarla ilgili konuşacağız. Arada çok güzel müziklerimiz olacak. 90'lara gideceğiz, 2000'li yılların başına gideceğiz. Yerli yabancı müzikleri sizlerden sizlerden de Radyo Havan Dinleyicilerinden meylerinizi bekliyoruz. İstediğiniz şarkılar olursa mümkün mertebe çalmaya çalışacağız. Ee, Güzel hanım hoş geldiniz tekrardan. Akademi okulu var önümüzde. Böyle baktığımız zaman bizi gururlandıran akademi okulumuz var. Bununla ilgili bize böyle bir şematik bir anlatım yapar mısınız? Tabii. E, öncelikle kendi adımı e, Tümezan Teknislerleri ve Teknikerleri Derneği'ni kutlamak istiyorum. Çünkü meslektaşlarının gelişimine bu kadar yardımcı olucu, onların önünü açıcı... ...hatta açık söylemek gerekirse, 4-5 adım ileri gösteren bu projeleri seçmeleri, bunları gerçekleştirmeleri beni çok mutlu ediyor. Ee, kendi adıma da gerek e, TED Akademi 1 ve TED Akademi 2 de olmaktan, eğitimci olarak bu projeleri almaktan çok mutluyum. Ee, tabii bu arada bir başka teşekkürü de bu özellikle Metropol Üniversitesi ile beraber... Onların sürekli eğitim merkezi başkanlığı, sayın e, doçent doktor Mahmut Tokaca teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü tam olarak şu anki programımız üniversite programı, e, var olan e, aktif olarak üniversitelerde eczane teknisyenleriyle ilgili eczane hizmetleri başlığı altındaki programın aynısını, bu çerçevede yapmamızı sağladılar ve hocalarımız da doçent doktor Hanife Özbek, yardımcı doçent doktor Hüseyin Çetin, yardımcı doktor doçent doktor Sibel Doğan aynı şekilde tam bir akademi profesyonelliğiyle hareket ediyorlar. Ee, üzülerek söylemek istiyorum ki eczane ile ilgili çok farklı kuruluşlar, çok farklı eğitimlerin lansmanı bulunuyorlar ve e, bazen bunların içeriği arkadaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak yerine ...ya da bilimsel çalışmaları desteklemek yerine çok daha yüzeysel bilgilerle geçiriyor. Oysa günümüzde ezane teknisyenliği yani ve teknikerliğinin tarzı değişti. Ee, sizler çok iyi biliyorsunuz ki bu konuda artık daha e, nasıl ifade edilir bilmiyorum ama daha e, gelişmiş bir format var. Yasanın da gerektirdiği çerçevede, çizdiği çerçevede önümüzdeki dönemde çalışacak arkadaşlarımızın çok daha farklı formatlar olması gerekiyor. Ee, ...özellikle işte eski sertifikalı olan arkadaşlar... ...onun dışında var olan şu anki 19 Mayıs Üniversitesi'yle yürüten sürak, Uzaktan Eğitim Projesi... ...bunlar mesleğin çok farklı yollara gideceğini gösteriyor. Yani eczane teknikerliği, teknisyenliği farklı bir platforma doğru gidiyor. Ve bu platformlarda tekrar yani söylüyorum, tekrar altın çizmek istiyorum... ...TED'in meslektaşlarına bu yolu gösterici tavırları beni çok mutlu ediyor. Çünkü gelecek orada... Yani biliyorsunuz kendini yenilemeyen her canlı yok olmaya mahkum. Aynı şekilde meslekler de öyle. Ee, bu konuda hani ben de kendi adıma bu projenin içinde yer almaktan, işte özellikle reçetesiz ilaçlarla ilgili satış noktalarında yardımcı olmaktan mutluyum. Ama programın içine baktığımızda temel farmakoloji, tıbbi termoloji ve hastalık bilgisi, meslek etiği mevzuatı ki bu konuda Mahmut Hoca'nın, Gerek anlatım tarzı, gerekse bizlerle paylaştığı noktalar mesleği çok ileri götüren noktalarda. Çünkü e, bazen bilmiyoruz ama yasa olarak pek çok sorumluluğumuz var. Ve bu sorumlulukları bilmek bizi farklı sonuçlardan koruyacak bir yapıda. Ve buradaki evet. anlatımında Mahmut Hoca'nın e, verdiği örnekler, mesleğe bakışı ve meslekte bizim başımıza gelebilecek, meslektaşlarımızın başına gelecek... Teknik ve teknikellerin başına gelecek şeylerden koruması... Çok güzel çünkü yasalar önünde bilmiyordum diye bir şey yok evet. yani bunları araştırmak bizim yükümlülüğümüz e, farmakoloji aynı şekilde sevgili hanife hoca e, hem bir bilim adamı çerçevesinde ama son derece güncel bir dille anlatıyor e, Sibel hanım aynı şekilde iletişim konusunda zaten kendi başlı başına bir iletişim nasıl diyeyim iletişim daha hasa Son derece keyifle kendi başına gelenleri anlatıyor. Yani baktığınız zaman içeri tamamen bilimsel, üniversite ayarında ama anlatan hocalar da son derece keyifle bize eczane pratiğinde yardımcı olacak, bizi farklı şeylerden koruyacak bir platformda. Ben kendi adıma baktığınız zaman eczanede aslında reçete dışındaki bütün satışı anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan da eczanedeki reçe satış nasıl olmalı? Çünkü... Ne olursa olsun yaptığımız iş hem bir hizmet verme çünkü karşımızdaki insanlara çok açıkçası ben müşteri gözüyle bakmıyorum. Bizden hizmetimizi sunmamızı bekleyen insanlar, sağlıklarını korumak ya da sağlıklarına destek olmak amacıyla bize ziyaret eklenen misafirlerimiz onlar... ...onlara bazı şeyleri anlatma yükümlülüğümüz var. Bunun için de bilmek zorundayız. Örneğin son dönemde çok moda olan çaylar. İşte ben biraz önce Erhan Bey'le konuşurken kendisi de bir çay önerisinde bulundum. Valla o çaydan şimdi olsa da içecek. Yüksek... <gülüyor> <gülüyor> Örneğin yani kendi açım aramızda da öyle. Mezhanedeki işte dönemsel hastalıklara karşı hangi tıbbi çaylar kullanılmalı? E, buradaki ürünler nasıl kullanılmalı? E, herkes her yerde bir şey söylüyor. Hocam şimdi şuraya geldi nokta... E eskiden büyüklerimiz hani e, hasta oldunuz zaman grip olduğunuz zaman işte ateşin çıktığı zaman ne bileyim mikrop kaptığınız zaman işte çeşitli çaylar yaparlardı aslına bakarsanız bunların e, tıb ben ne kadar doğru olduğu ne kadar uygula, uygulama da en azından ne kadar doğru şekilde uygulandığı konusunda çok eksikler vardı tabi şimdi bakıldığı zaman bu e, Eczane grubunda böyle bir eğitim alınması, teknisyenlerin bu şekilde bir eğitim alması... ...ve e, vatandaşa bu şekilde lan, yani doğru bilgi lanse etmesi... E, ...hani o eski tabiri biraz daha kaldırıyor yok ediyor gibi bir noktaya geliyor. Aslında şöyle, normalde fitoterapi eczacıların üniversite birinci sınıftan beri öğrendiği bir alan... ...ve eczacının dört yıl boyunca beş yıl boyunca çok iyi öğrendiği tamam. bir alan... Ancak şu anki medyaya baktığınız zaman eczacının dışında o kadar çok insan bu konuda konuşuyor evet. ki ve maalesef insanlar çok üzülerek söylüyorum. Eczaneye gitmek yerine daha ucuz hizmet aldıkları ve hatta yalan yanlış bilgi aldıkları, yani bunlardan en basit örneğini söyleyeceğim. Saçlarınızı sarartmakta kullanılacak papatyayı işte size gaz giderici olarak veren bir mesleğe, yani her mesleğe saygı duyuyorum ama bu alan eczanenin alanı evet. ve Buradaki bilgiler de çok farklı. Hani bu o kadar bir şey değişti ki. Çok basit bir diğer örnek nane. yeme koyduğumuz nane midemizi rahatlatan nane değil. Ve bu bilgilerin yeri aktar değil eczane. İşte bunları geneline baktığımız zaman e, hani bizler son tüketiciler olarak e, bizim için çok güzel bir noktaya geldi aslına bakarsanız olay. Hani... E, artık biz eczaneye gittiğimiz zaman işte e, reçeteli ürünlerin yanında da e, işte fitoterapi ürünlerinde e, zengin bir yelpaze içerisinde görebiliyoruz. E, Daha da fazlasını görmemiz gerekiyor aslında. Hala tabii. şu an eczaneler bu anlamda geride. Çünkü biz yerimizi kendimizi korumadıkça bilgimizi gerçekleştir tamam. Şimdi buradan şunu bir şey söyleyeceğim. Aslında baktığınız zaman eczanede elden satış konusunda Şuna dönüyoruz reçete reçetesiz temel nokta bu değil aslında temel nokta şu biz de eczane çalışanları olarak eczacılar eczane teknikerleri olarak insanları sağlıklı olmalarına ne kadar destekleriz. Evet buradaki söylediğimiz her şey o kadar önemli ki yalan yanlış kulaktan dolma bilgilerle davranmamak zorundayız. İşte Akademi 2'nin TED 2'nin temel noktalarından biri bu doğru bilgiler bilimsel bilgiler. Kulaktan dolma olmayan bilgiler. Yani bilimsel çalışmaların sonucu elde edilmiş bilgileri paylaşmak. O yüzden tekrar söylüyorum TED'i ben bu anlamda tekrar tekrar tebrik ediyorum. Çünkü piyasada o kadar garip hani internet bilgisiyle iş yapan kuruluşlar var. Ve bunu çeşitli şekillerde arkadaşlarımıza pazarlıyorlar. Evet insanlar da çeşitli nedenlerle buna uymak zorundalar. Ama gerçek bilgi nerede? Çünkü bizim işimiz aslında satış yapmak değil. Eczanede sağlıklı olma hizmetini sunmak. Bu konuda evet. hep doğru bilgi vermek. Yani burasının altında hep çiziyoruz kulaktan dolma internet bilgileri değil. Gerçekten olması gereken bilgiler ve bunları da herhangi bir yerden sağdan soldan değil bir üniversite çatısı altında almak. Hocam ben çok şimdi mu, çok de... mu medikal bilgi <gülüyor> oldu? Çok medikal bilgi oldu. Şimdi dinleyicilerimiz de, şimdi e, Tabii e, e, e, eczanelerimiz, Türkiye genelindeki eczanelerimiz, eczacılarımız, ezan teknisyen arkadaşlarımız... ...radyoyu dinlediği kadar da tabii e, dışarıdan benim meslektaşlarım da radyoyu <gülüyor> dinliyor. O yüzden arkadaşlar bir 10 dakika böyle mesleki bilgilerde de boğduk. Peki olur. biraz ee, Erancım, Ben ee, şunu bir şey eklemek istiyorum. Bu bizim e, tet Akademi 2'nin eğitimi... E, ...Eylül ayında... Tıp Akademisi 3 olarak ve e, tekrarlayayım yıl başında Tıp 4 olarak bu e, yıl boyunca devamlı periyodik olarak devam edecektir. Buradan e, dinleyeceğimize duyururum arkadaşlarıma. Devam aslında etmesi nasıl, de gerekiyor aslında. Şöyle söyleyeyim mi? aslında bu noktada çok ilginç. Biz ilk başta e, hani sınıf sayısını seçerken nasıl bir sınıf açarız diye düşünüyorduk. Çünkü Medipol Üniversitesi'nin çok fazla sayıda salonu var. Ve şu an 95 kişiyle devam ediyoruz. Ve hala talepler geliyor ki işte bu sezon bitiyor. Ee, bizim 8 Haziran'da derslerimiz sınavla işte mezunatörünle tamamlanacak. Ama yeni sezonda e, insanın gönlünden geçen belki bir tanesini Anadolu Yakasında yapmak. Evet, öyle, öyle, öyle zaten. Kavacık Hocam, kampüsünde tabii, tabii. bir tanesini e, Unkapanı kampüsünde yapmak. İnşallah. Ne diyeyim, hayallerimiz var ama Galiba Erhan Bey bize diyecek ki bu kadar çok bilimsel konuşmadan sonra bize vallahi şöyle bir yok. müzik çalın. Müzik çalın diyeceğim de bizim programı da uzatabilirsiniz aslında. Böyle bir iki üç saatte yapabiliriz. <gülüyor> Bundan bana Gevzesi ve Hanım mesajı Aa, geliyor. Evet, Peki vallahi. Deniz Hanım genetim size. Evet. evet bir müzik arası veriyoruz. kalmıştı. Ee, ben tekrar aslında... ...akademide anlatım konulardan... ...bir tanesine tekrar girmek istiyorum. Çünkü aslında... ...bizim eczane verdiğimiz hizmet... ...bence hiçbir zaman gerçek anlamda... ...bir satış hizmeti değil. Bizim yaptığımız... ...şey, yapmamızın doğru olana... ...inandığımız şey, karşımızdaki insanların... ...ihtiyacını karşılamak. Çünkü onların eczaneye geldiklerine... ...bildikleri de bilmedikleri bazı... ...ihtiyaçlar var. O mutlada bir dur oğlum... Hanım. Peki. Şimdi ben sıradan bir vatandaş olarak... Eczaneye gittiğim Hı. zaman, TED Akademi'de eğitim alan ve Tet Akademi'yi başarıyla bitiren eczane tekniklerinin olduğu bir eczane düşünün. Hı. Bir de bu eğitime katılmayan bir eczane. Nasıl bir fark ortaya çıkacak? En en başta iletişim süreciniz bambaşka. E, temelde baktığınız zaman eczanelerde insanlar bir sıkıntıyla girerler ve o sıkıntının tek temelde insanların eczaneden beklensin benim reçetemde ne yazıyorsa al, mümkün olduğu kadar aynısını ver, mümkün olan en az parayı al, benden hatta mümkünse para alma. Şimdi bu aslında iki taraf için de stres verici bir durum. Çünkü eczane teknisyeninin, eczanede çalışanların görevi nedir? Gelen reçeteyi öncelikle okumak. İki bununla ilgili teknik bir takım şeyler gerekiyorsa onları anlamak ve bunun üstüne karşındaki insanın durumunu anlamak. Şimdi ortalama bir işte düşünelim insanları karşısındakinin bir psikolojisini anlamazsa nedir bu karşımda bir insan var benden bir şey istiyor, kızgın ve benim her zaman sağlayamayacağım bir şey istiyor. Çünkü aslında eczanelere baktığınız zaman evet reçete doktorla eczacı arasında bir iletişim noktasıdır ama aynı zamanda eczanenin özellikle eczacının üniversiteden mezun olduğu an itibariyle reçetedeki ürünleri birbirine aynı olmak koşulda değiştirme yetkisi vardır. Yani eğer eczanede varsa ve kısa sürede temin edilebiliyorsa tabii ki her eczacı da onu vermeyi ister. Ama bazen örneğin A maddesini içeren ilaçların o o firmanınki elinizde olmaz. Ya da doktorun yazdığı reçetedeki elinizde olmaz. Ve bunların birbirine bizim eşdeğer ilaç dediğimiz şeyler var. Şimdi bunu önce bilimsel olarak altyapısını eşdeğer ilacı ne olduğunu bilir. TED Akademi'den mezun olmuş. Farmakolojik olarak da bunun arkasındaki bütün şeyleri karşısındakini ifade etmeyi bilir. Yani biri uğraştığı mesleğin temel dilini, temel tanımlarını bilir. İkinci bir şey iletişim sürecini bilir. Evet eminim ki pek çok meslektaşımız bunları zaten biliyor ama bunun bilimsel açıdan açıklanabilmesi için temeli bilmek çok önemli. Çünkü bazen benim kendi kişisel gözlemlerim arkadaşlarım kulaktan duyduğu ifadeleri birbirlerine karıştırdığı zaman bir de karşı tarafın telaşını üstlerine alındığı zaman yanlışlıklar yapıyor ve zaman zaman sürtüşmeler ortaya çıkıyor. Şimdi TED Akademi'de özellikle de Sibel Hoca'dan mezun olmuş bir insanın her şeyden önce hani bir yurt dışında bir tabir var, başkasının ayakkabısını girmek ya da Türkçe'deki karşılığı ne, kendi onun yerine koyma sürecini Sibel Hoca zaten çok iyi yansıttı. Ne olursa olsun o eczaneden içeri girdiğinizde hastanın ne hissedeceğini bilebilmek ve ondan sonra da yapacağımız hizmette ben bu ürünü bununla değiştiriyorum çünkü içindeki etken madde aynı. Etken madde lafı bile teknik bir laf aslında. Farmakolojik evet. olarak aynı etkilere sahip. Sanki başka bir dilde konuşuyorum gibi. Evet maalesef eczacılık mesleğinin yüzyıllardır gelen her meslekte olduğu gibi kendine bir dili var. Ama TED Akademi 2'den mezun olan arkadaşlar bu dile alıştılar artık. Bu dilin ne anlama geldiğini biliyorlar. Bu bile çok önemli bir fark. Yani evet reçeteyi zaten hani şu an karşımda olan yılların öyle, ne diyeyim Eski adıyla kalfası, şimdiki adıyla Ezan teknikleri arkadaşın da eminim sular seller gibi biliyor. Ama üstüne eğitim kattıkça buradaki dil değişmeye başlıyor. Karşıdaki... Soruyu o zaman çeviriyorum. Bir de şöyle soralım. Şimdi burada e, tabii sorunun muhatabı olarak da eczane teknikleri de var yanımızda. Tuncay Bey size bu akademine kattı? Yani siz bu akademiye başlamadan önce ve başladıktan sonra tamamladıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu? Mesela... Bu eczaneye nasıl yansıdı? Müşteriye nasıl yansıdı? Yani hemen olan... düzeltiyorum, müşteri değil hasta. Hastalar özür dileriz. <gülüyor> <Özür dilerim. Tamam. gülüyor> biz son tüketici olduğumuz için biz her şeyi <gülüyor> müşteri gözüyle bakıyoruz, yani. bu anlamda özür. <gülüyor> tüketici olabilir çünkü oradaki hizmetten faydalanıyorsunuz ama tam anlamıyla müşteri olarak görmüyoruz sizi biz. Hasta. Yani... Hasta da değil çünkü temel hedefimizde hasta, hasta olmaktan da korumak kullanıcı diyebiliriz ama biz sizin cebinizdeki parayı almaya niyetlenen insanlar değiliz. Ya yani eczane böyle bir yer değil. Arkadaşımın evet. da eczacısının da niyeti bu değil. <gülüyor> Şimdi güzelim. Sizin sağlıklı olmayı <gülüyor> sağlamak. Ben, ben yıllarca e, yıllarca malemizdeki ezdane teknikeri arkadaşı eczacı olarak biliyordum ve benim gibi de bilen birçok insan vardı. E, i̇ki yıl iki yıl içerisinde ben de bu kavrama hakim oldum ne yazık ki. Ee, bu anlamda... İçimizde gire gire, <gülüyor> içimizde <gülüyor> kala kala. Evet. Ee, şimdi eczane gelen hastalarımızla ilk önce Sibel Hanım'ın öğrettiği bizi ben diliyle konuşmasını öğretmiş, öğrenmiş olduk biz ee, üniversiteden. Müşteri geldiği zaman diyaloglarınız ne, ne şekilde hızlandı? Yani bu... önce oradaki hastanın bizden ne istediğini... Ee, daha detaylı bir şekilde iletişim nasıl kuracağımız daha detaylı bir şekilde. Şimdi içerisine çok fazla içine girmek istemiyorum. Eğer gel, gelecek olan <gülüyor> arkadaşlarımız TED, <gülüyor> Akademi, TED Akademi 3'te gelsinler kayıtlarını yapsınlar. <gülüyor> ben bir iki örnek, örnek vermek istiyorum. görsünler. Şimdi mesela çok net bir şey var. Eğer eczaneye herhangi bir şekilde antibiyotik reçetesiyle geldiyse ya da elden antibiyotik talep ediyorsa... <gülüyor> Ee, şimdi bütün enfeksiyonların arkasında uzun süreli enfeksiyonların arkasında yatan şey biraz teknik bir deyim olacak ama serbest sedikaller. Yani eğer bir hastalık uzun süreli sürüyorsa vücut bu sırada bazı değerlerini kaybediyor. Ona verilecek olan C vitamini. En basitinden en ucuzundan hiçbir şey yapamasak ascorbik asit'i tartıp verebiliriz. Ama onun uzun süreli enfeksiyona yardımcı oluyoruz. Şimdi burada hasta müşteri değil asla Erhan Bey size hitap ediyorum. Arkadaşlarım buradaki şeyimiz ne? Tedavinin tamamlanması. Yani hastalığın daha kısa süredir tamamla, e, ortadan kaldırılması, tedavinin tamamlanması. Ama bunları hep bilerek yapmamız gerekiyor. Ne kadar dozda vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Herkese her zaman her şeyi vermeyeceğiz. Yani karaciğer, örneğin bir insana uzun süre karaciğer enfeksiyonu varsa ki artık onun sonu başka bir yere doğru gidiyor. Ona bazı ürünleri dayatmayacağız ama bir süre önemli bir sürü belli ilaçları kullandıysa, bir sürü alkol kullandıysa karaciğerini temizlemek için ona önereceğimiz bazı ürünler var. Ama bunların hepsi bilimsel olarak araştırılmış bilgilerle anlatılması gerekiyor. Ve biz orada aslında amacımız onlara bir satış yapıp önceden birden para almak değil. Tam tersini. Onlara yardımcı olmak. Onlara yard çok teşekkür ederim. Onlara yardımcı olmak. Onları hem daha kısa sürede tedavi olmasını sağlamak hem de ileride olası hastalıkları karşı onu korumak. Yani aslında eczanedeki hizmetin şekli de yaşıyor. Tabii mesela doktor eşit işte zaman onun yanında alternatif bazı e, yardımcı destek ürünlerini onlara e, e, daha detaylı bir şekilde içine anlatıp... Hastalarımıza yardımcı olmak. Ki mesela bunun dışında doğru da ne zaman nasıl alacağını ilacı verme bilgisi de çok önemli eczanede. Çünkü reçetede size reçete geldiğinde sabah öğle akşam yazıyor. Ya da neden en klasik antibiyotikleri neden antibiyotikleri 12 saatte bir alıyoruz? Çünkü onların belli bir kan düzeyi olması gerekiyor. Ama karşınızdaki insan geldi size saat 12'de ya da ölden sonra 4'te. Şimdi hemen antibiyotiği aldığında kullanmaya başlamasını önermemek zorundayız. Çünkü 12 saate şimdi aldı Öteki 12 saat ne zamana gelecek? Gece 4'de gelecek. Alabilecek mi? Hayır. O zaman onunla beraber ilaçın kullanılma dair bilgiyi de paylaşmak zorundayız. Zaten aslında burada eczacılık mesleğinin, eczane verilen hizmetin tekniğinin temeli buraya dayanıyor. Yani var olan e, reçetedeki desteği sunmak ve bu bilgilere hakim olmak. Yani herhangi bir şekilde işte eczan, ilaç kutusunda sabah öyle, akşam işaretlenmiş ya da 12 saatte bir işaretlenmiş bir... ...hizmeti veren yerle mi çalışmak istersiniz? Yoksa size abi bak sen şimdi bunu aldın... ...saat dört. İstersen bunu sabah kaçta kalkıyorsun de, O zaman şimdi akşam yediyi bekle... ...ilk dozu şimdi al, ötekini sabah al. Ee, örneğin ağrı kesicilerle ilgili... ...aç karnı içme. Ama özellikle neden? Midine şu etki verir. Diyen birinden, size önem veren birinden mi destek alırsınız? Bence... TED Akademiye giden, akademiye giden ve getirmeyen teknisyen arasındaki temel şeyler bu. Tabii ki biliyorlar arkadaşlarım. Biliyorlar ki bu işi yapıyorlar. Ama verdikleri bilginin altı daha dolu olmaya başlıyor. Evet. Bir de ben şunu eklemek istiyorum. Mesela şimdi bizim eczacı teknisyenler arkadaşlarımız bir alaylı var, bir de mektepli var. Şimdi bizim mektepli de oldu. Türkiye'de tam sekiz tane devlet üniversitesinde... Bölümleri açıldı ve iki senedir bunlar mezun veriyor. Şu anda bizim bu TED Akademi'yi açmamızın en büyük sebebi buradaki şu andaki mevcut olan alayda arkadaşlarımızın bilgi düzeylerini en üst seviyeye doğru çıkartmak. Bu üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızın bilgilerine ne kadar biz bunları yani ne kadar fazla bir şey katılabilsek o kadar... İyi olacağını düşündüğümüz için böyle bir... E, ...akademi açmayı uygun gördük. Sağolsun Mücahit Hocam da bu konuda bize çok destek çıktı. Kendisine buradan teşekkür ederim. Biraz toparlayalım değerli dinleyiciler. E, Güzide Hanım maşallah... ...yani bir girdiniz... E, ...kendimi bir anda akademide hissettim. <gülüyor> Yarım saatte beni... ...burada e, ciddi bir şekilde... ...bilinçlendirmiş oldunuz. E, değerli dinleyiciler bir müzik arası vereceğiz... ...ondan sonra biraz programımızı hızlandıracağız. Biraz müzik... E, ...çoğunlukla gideceğiz... Right? Yeah, he's right. right. Gülür diye bekledim Gelmeyince de Erhan Koyuncu şifa niyetine tekrardan devam ediyoruz. Bu eczane konuları, ez... hocamız bir girdi. Maşallah yarım saat oldu ki şarkı çalabildik. Bu sebepten dolayı bundan sonraki yayınımızda şarkılarımızı hızlandıracağız. Mesajlarımız var. Mesajlarımızı mümkün mertebe okumaya çalışacağım. Göknur Çobanoğlu yeni yayında başarılar dilerim. Arkadaşım Erhan demiş. Teşekkür ediyorum Göknur'cum. Şebnem eczanesi çalışanları radyomuza başarılar diliyoruz demişler. Biz çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Sıradaki parçayı bize armağan eder misin? Tonton ablamıza armağan eder misin demişler. Evet sıradaki şarkıyı size göndereceğim ama e, farklı mesajlarımızda onları da okumak istiyorum. Şifa eczanesi Selçuk Karaca, Zeynep eczanesi Ergül Fırat, Eczacı Tolga Acar. Eczacı Tolga Acar şu an beni dinliyorsan e, o şişe koleksiyonundan, şişe koleksiyonundan bana boş bir gazoz içilmiştin. Lütfen o gazozun e, orijinalinin gelmesini bekliyorum. Kısa süre içerisinde bir sene oldu. <gülüyor> Yasin Göktepe Sibel Ezanesi Zekeriya Yanık. Özlem Eczanesi. Sıtkı Atilla. Samet Şentürk. Samet kardeşim. Kardelen Ezanesi, Arnavut Köy bölge temsilcisi arkadaşımız. Çok değerli bir arkadaşımız. Abdurrahman İnce. Serap Çelikçi. Tuğba Şengün. Şebne Meczanesi'nde bizi dinliyorlar şu anda. Eczacı Serap Altuğ, Ayfer Ulu Hilal Eczanesi, Eczacı Ayşe Aktoprak, Fatih Bölge Temsilcisi arkadaşımız, Gökhan Karabulut Marina Eczanesi. Aman ne güzel marinadalarda da dinleniyoruz. Bakırköy Bölge Temsilcisi arkadaşımız aynı zamanda. Sıradaki parçayı Güzde Hanım sizin de buradan arkadaşlarınız varsa onları da iletelim. Peki. Eczacı arkadaşlarınıza, mesai arkadaşlarınıza. İyi dinlemeler, keyifler. Güncay Bey sizin buradan. Buradan Yeni Doğan Şifa Ezanesinde Melek Gönül Alçak ve Asuman Yiğit arkadaşıma selam gönderiyorum. Şarkıyı armağan ediyoruz. Ş Şarkıyı armağan, armağan evet. ediyoruz. Ağlayamam ben böyle yaz tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimin sonunda nasıl olsa Giden aşklarımın ardından Ağlayamam ben böyle yaz tutamam her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimin sonunda nasıl olsa Dün seni gördüm rüyamda Arnavut Bana Öpsem bebek gözlerinden Çok ağlatırlar Sarsam seni Kollarımdan bir gün Alırlar Sevsem seni doyasıya Yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü Parçalar sevgimizi Ey kader Böyle mi olmalı Salmalı sevgililer Ardından ağlayamam ben böyle yaz tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimin sonunda nasıl olsa Bana fahaniyetine devam ediyor. Mesajları okumaya devam edeceğim. Çünkü bayağı bir mesajımız var. Bakalım kimlerden gelmiş. Erhan abi hep başarı tam destek bizden sana diyor. Şebne Şebnem Şebne Mezanesi tüm çalışanları çok seviyorum. Oraya daha önce de Yok bu Şebnem Eczanesi'ne gitmemiştim. Karıştı. Hatlar karıştı yüzünden hanım. <gülüyor> Hatta bu şey de var mı e, bu arada? Bu eczane isimlerinin e, şey hani böyle bir yerde Şebnem Eczanesi başka bir yerde, başka bir eczacı tarafından Şebnem Eczanesi olabiliyor. Şöyle aşağı yukarı aynı ez, e, bölgede çünkü eczacı odalarının alt bölgeleri var. Aynı bölgede olması istenmiyor. Ona özen gösteriliyor. Çünkü eczaneler çalışta isim beyanında bulunmuyorlar. Ama bir başka bölgedeki bu çok yakın bir yer olabilir. Aynı isimde eczane olabilir. Yani, yani e, kısım kısım bölgelendirme yapıldığı zaman yani şöyle, olamıyor burada mu? Burada eczane teknik yerleri değil ama eczacılara bir mesajım olabilir. Eczanelerin kendilerini diğerlerinden ayrıştırmaları için farklı formüller bulmaları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de eczanenin ismi ve logosu. ...bununla kendilerini farklılaştırması gerekiyor... ...aynen sizde olduğu gibi pek çok... E, ...ziyaretçi de... ...iki eczaneyi birbirleriyle karıştırabilir... ...yakın semtlerdeki... ...o yüzden evet, şimdi lazım... ...şebnem ...benim <gülüyor> şebnem eczanesi ama bu... ...orası gibi bir bana farklı yazıyorlardı... ...mesajlarıma devam edeceğim... ...Ozan Taner'den bir mesaj gelmiş... onu aslında bu hafta konuk olarak alacaktık buraya ama... E, ...haftaya artık alacağız... Taner abimize güzel bir program Faydalı bilgiler aktarılıyor demiş Teşekkür ediyoruz demiş e, Bu teşekkürü ben Güzül Hanım'a iletiyorum Tüncel e iletiyorum ederim. Çünkü o faydalı bilgileri kendilerimize <gülüyor> aktarıyor <gülüyor> Yine e, az önce okuyamadığım mesajlar var Hemen onları da okumak istiyorum Eczanelerimiz çünkü Ayfer Ulu Hilal Eczanesi Eczacı Ayşe Ak Toprak Gökhan Karabulut Marina Eczanesi İsa Çalık, Yeni Sevgi Eczanesi, Eczacısı Sevgi Kaplan, buradan selamlarımızı gönderiyoruz hepsine. Müge Erkoç, Müge kardeşim, İrem Eczanesi Zeynep Arpacık, Güngören'den, Özkan Karataş yine bizi dinleyen arkadaşlarımızın içerisinde Cenk Eczanesi, Eczacısı Başak Özyan'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Rafet Kar, Nişantaşı Yönetim Kurulu Üyesi, TED Yönetim Kurulu Üyesi ve Veysi abimiz, Veysi Tarhan. Yılların, evet. yılların evet. deneyimi. Veysi abimiz de bizi dinliyor. TED Hukuk İşleri. Naz Eczanesi'nde büyük çekmecede görev alıyor kendisi. Eczacısı Hasan Selçuk Yaman. Ona da sevgilerimizi iletiyoruz. Çalışanları demiş. Veysi Tarhan, Serap Durgun, Nesin Toprakçı, Ozan Karadaş. Ve benim meslektaşlarımdan da mesajlar var Güzde Hanım. Hep böyle eczacılardan, eczane teknisyenlerinden mi gelecek? Hı hı. Ve e, az önce ismini okuduğum arkadaşlarım için gelecek sıradaki parça ve e, benim hayatımda önemli bir yere sahip olan hem meslektaşım hem de mesai arkadaşım Hande Emek için geliyor sıradaki parça. Senden rica etmiştim. Hı hı. Beklemiştim Tatlı sözler tükense de Aşk vadesi bitse de Saygımız hep kalsın demiştim Beni mahcup mu ettin? Sen kimseyi incitmezdin Zamane aşklarıyla günlük Telaşlarıyla karıştırma beni demiştin şey ki kırmaya korkmalı kalp öyle savunmasız ki öyle yorgun düşmüş ki elinden tutmalı aşk öyle kutsal bir şey ki öyle hassas bir şey ki üzmeye korkmalı kalp Öyle savunmasız ki öyle yorgun düşmüş ki elinden tutmadı.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 Zamanı aşklarıyla, günlük telaşlarıyla Karıştırma beni demiştim Ne oldu, ne oldu Bazı şeyler yalan oldu Ne oldu, ne oldu Bizim nesile ne oldu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 Hayır, öyle savunmasız ki Öyle yorgun düşmüş ki Elinden tutmalı Ne hassas bir şey ki üzmeye korkmalı Kalp öyle savunmasız ki Öyle yorgun düşmüş ki Elinden tutmalı Senden rica etmiştim çabuk geçti ya. Program ne çabuk geçti ya. 50 dakika oldu. Değerli dinleyiciler. Hiçbir hiç şey anlamadım ben 50 dakika oldu. 4 şarkı çalabildik sadece. Umarım bundan sonraki programlarımızda biraz daha fazla şarkı çalabiliriz. Yüzdanım sonuna geldik programımızda. Eklemek istediğiniz konular varsa toparlayalım. Ee, aslında sanıyorum Tuncay Başkan'ın söyleyeceği bir güzel haber var. Bir aktivasyonumuz var dernek olarak düzenlediğimiz. Bununla ilgili bize bazı bilgiler verecek sevgili Başkan. Evet hocam teşekkür ederim. Şimdi tet Bahar Şenlikleri e, her sene alışkanlık haline geldiği için bu seneki Bahar de Mahşukiye'de geçen sene gerçi burada da, buradaydık ama yani o zaman biraz yağmur yağmıştı arkadaşlar tam tadına doyamamışlardı. Gerçi, gerçekten e, gidip bürlesik gezilecek yerlerden bir tanesi. Eee Balık gezimiz 25 Mayıs Pazar günü saat 9.30'da hareketle başlayacaktır. Kişi fiyatı 50 TL'dir. Menüyü söyleyeyim sizlere. Kremitte alabalık ve kremitte kaşarlı köfte, içecek, salata, kremitte mantarlı kaşar, kremitte erimiş peynir, eee dönüşte de Sapanca gölünde vallahi benim de acıktı. Kahvenin dizleri böyle biz çelimikler. Dönüşte Sapanca gölü etrafında Ama. küçük bir gezi olay verilecektir. Ayrıca bu mağlükede e, isteyen arkadaşlarımız Python'da e, bir gezi yapabilirler. ATV var, oh, doğa yürüyüşleri. Ayrıca yatan isteyenler olursa atlı turlar mevcuttur. Diyeceğim bu kadar şu anda ben sözlerim. O, o kadar ben e, şey e, eczacılarımızın teknisyenlerimiz dışında biz de katılabilir miyiz? Tabii, Bilmiyorum derneğe sormak lazım. Yani Öyle bir anlattınız ki böyle atlı tur, böyle fayton. Ben buyurun de beni, beni çok beğendim. Yani. Son derece güzel beni, gözüken evet. lezzetli. <gülüyor> yani ben, ben zaten direkt yemeğe <gülüyor> kitlendim. Yani yemek çok... Bir kahvaltı çeşidi var görürseniz. 20 çeşidi. Güzde Hanım çok teşekkür ediyoruz bugün bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için. Dün anneler günüydü. Annelerimizin evet. günüydü. Siz de bir annesiniz. Ben burada sizin anneler gününüzü kutluyorum. Teşekkür ederim. Ee, anneler gününe ilgili öncelikle ben de kendi annem başta olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum ama benim burada bir itirazım var. Senede bir günü resmi hatta yurt dışı kaynaklı bir anneler günü kutlanmasından hatta babaların cebinden alınıp çocuklar tarafından verilen bir anneler gününe karşıyım. Ama anneniz yani hepimiz bir kere her fırsatta annemize sarılalım. Ona sevgimizi sözcüklerle iletelim. Çünkü onlar hani ben bir anne olduktan sonra daha çok anladım. Ama annelere sevgileri iletmek lazım. Onların tek mutluluk kaynağı biziz çünkü. Onları sevdiklerimizi söylememiz lazım. Belki de onlara özel şart gelseniz lazım. O zaman o lazım şu, ben anneme buradan seni seviyorum demek istiyorum. Anneciğim. anneciğim ben de seni seviyorum. Anneciğim ben de seni seviyorum. Ve buradan bizi dinleyen tüm eczanelere, eczane teknisyenler arkadaşlarımıza, eczacılarımıza, annelerimize anneler gününü kutluyoruz. Umarım sevdiklerinden tekrardan anneler gününü yaşamalarını diliyoruz. Buradan az önce benden istek isteyen ee, bundan birkaç önce anne olan Hande arkadaşımın anneler gününü kutluyorum. Eşimin anneler gününü kutluyorum. Ve programın sonunda da anneler günü özel olarak seçtiğimiz, seçtiğimiz şarkımız Gözyaşlarını tutmak serbest. Salmak serbest oldu. Değerli dinleyiciler, bir sonraki yayınımızda umuyorum e, daha bol şarkılarla sizlerle birlikte Bu benim olacağız. daha az konuşmam anlamına geliyor. Bu arada Gizem Hanım bana kötü kötü bakıyor. Evet, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.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 Ben kararlı uçarken yolumda Sen çatık kaşlarının altında Her yeni güne sevgiyle başlarsın Annem sen benim yanıma kalansın annem, annem. hane teknisyenleri ve teknikerleri derneği sunar.